Enerji dengelemek için tuzlu su. Günlük hayattaki stres, yediklerimizdeki katkı maddeleri, hormonal düzensizlikler ve öfke enerji dengenizi bozar. Vücudumuzdaki her bir hücrenin arasında elektrik akımı vardır ve bu düzensizlikler bu akımın iletimini sarsar. Aslında tüm sistemimiz bir enerji akımı ile çalışır. Örneğin EEG beynimizdeki nöronların elektriksel aktivitelerini ölçer. Anımsama, bilgiyi işleme gibi durumlarda nöronlar elektrik enerjisiyle ateşleme yapar. Epilepsi hastalarında görülen bayılmaların nedeni esasında bu elektriğin kesilmesidir. Bu elektriksel akışı desteklemede tuzlu su oldukça işe yarar. Amacı tuzlu su bu bozulan dengelerin düzenlenmesine, kişilerin dişilik veya erik enerjilerini yükseltmesine yardımcı olur. Nasıl yapılır? Dişil enerji için 1 litre suya 2 çorba kaşığı tuz koyulur. Enerji akışının sağ omuzdan olmasından kaynaklı sağ omuzdan sol omza doğru aşağıya doğru uygulanır. Haftada bir kez uygulanması önerilmektedir. İlil enerji için 1 litre suya 1 çorba kaşığı tuz koyulur. Enerji akışının sol omuzdan olmasından kaynaklı sol omuzdan sağ omza doğru aşağıya doğru uygulanır. Haftada bir kez uygulama söylenilmektedir. Himalaya ya, ya da sofra tuzu kullanabilirsiniz. Tuzlu su herkesin kendi enerji dengesini düzenleyen bir uygulamadır. Eğer mümkünse küvetinize doldurduğunuz suya tuz atarak, mümkün değilse vücudunuza dökerek dışsal olarak destekte bulunabilirsiniz. Bilirsiniz, toprakta çıplak ayakla yürümek elektrik enerjinizi dengeler ve kendinizi topraklarsınız. Esasında bu ayrımı... Havuzda ve denizde yüzme deneyimleri üzerinde saklamak kolaydır. Denizde yüzmek içerdiği tuz nedeniyle daha dinlendiricidir. Evde uygulayacağınız tuzlu su da bu işe yarar. Bunlar tedavi edici yöntemler ya da ritüel değildir. Bilimsel bir altyapısı olan destekleyici uygulamalardır. Tuzlu su ile ayrıca erkek bebek sahibi olma ihtimalini artırabilirsiniz. Öncelikle bu konuda not etmem gereken şey bu yöntemin tıbbi bir yöntem olmadığı, sadece ihtimalleri artıran yöntemler olduğudur. Kadınlar için sodyum, potasyum ve protein yönünden zengin beslenmek, et, muz, patatesi bolca yemek, yumurtlama gününde genellikle renk gününden sonraki 12-14. günler arası Birliktelik yaşamak, tuzlu su ile durulanmak, erkeğin cinsenlikten bir saat kadar önce kafeinli içecekler içmesi erkek bebek ihtimalini güçlendirir. Kız çocuk içinse yarım litre süt ve yarım litre suyu karıştırın ve belinizden aşağıya dökün. Birliktelik yaşayacağınız dönemlerde özellikle kendinizi sütlü suyla durulayın ve bir gece öyle kalın. Peynir, yoğurt ve süt ürünlerini bolca tüketin. Yumurtlama döneminden 2 gün önce ya da 2 gün sonra birliktelik yaşamak kız çocuk ihtimalini artırır. Bol su içmek dişil enerjiyi artırır. Gün içinde en azından 2 litre su içmeye özen gösterin. Alkali su içmek ise dişilik enerjisini dengeler. Alkali su enerjinizi nötrler ve üreme organları ile ilgili sorunlarınızı kolayca iyileştirir için 2 litre suya 1 yemek kaşığı karbonat atın ya da yarım limon sıkın. Her gün taze olarak hazırlayın. Tuzlu suya dair önemli bir not. Tuzlu suda sosyal medya üzerinden bilgi verdiğimde altına sıklıkla çizdiğim bir konu var. Tuzlu suyu eski sevgilim bana dönsün falanca kişi bana aşık olsun diye yapmayın. Sizlere önerdiğim her metot öncelikle kendiniz için yapmanız gereken şeyler. Size iyi gelen her şey zaten diş dünyanızdaki koşulları değiştirmeniz için ihtiyaç duyduğunuz gücü de size verir. Beklenti içine girdiğinizde bu durum kaygı üretmenize ve yapacaklarınızın hiçbir işe yaramamasına neden olur. Tuzlu su zaman içinde dengesi bozulan enerjilerinizi toplamanız için hayatınıza katılmalıdır. Haftada en az bir kez en çok iki kez oda sıcaklığındaki tuzlu su ile enerjinizi dengeleyin. Uygulama detayları için Instagram'daki ilgili videolarımı mutlaka izleyin. Tuzlu ile dengeleme çalışmaları yapmak, hayatınızdaki problemli kişileri de bir anda değiştirmeyi, sizi sürekli aldatan sevgilinizin bir anda size bağlanmasını sağlamaz. Hedeflediğimiz şey sizin kendi olumsuz ve eril enerjiliğinizi dengeye getirmektir. Lütfen tuzlu suyu bu amaçlarla yaptığınızın farkında olun ki faydası size ulaşsın. Enerji dengeleyici meditasyonlar Meditasyon rahatlama ve arınma için etkili bir yoldur. Esasında meditasyonun amacı zihni dinginleştirmek ve sakinleştirmektir. Yorgun bir zihin, yorgun bir beden demektir. Dikkat ederseniz düşüncelerle doluyken yatağa gittiğiniz bir gecenin sabahında dinlenmeden uyanırsınız. Rahatlatıcı bir uyku uyuyamaz, bedeninizin gevşemesine izin vermezsiniz. Dinlenmiş bir zihin, enerjilerinize dair farkındalığınızı artırır. Düşünün, aşırı gürültülü bir odada kimin ne dediğini anlamazsınız. Duymak için sessizlik gerekir. Temelde meditasyonun amacı odaklanmaktır. Odaklanmayla yargılamadan, müdahale etmeden zihninizi ve bedeninizi gözlemlersiniz. Bu yüzden bir şeyleri çözmeye çalışmak yerine kendinizi daha iyi tanımak için, Düşüncelerinizi ve duygularınızı izler, kendiniz hakkında bir şeyler fark edersiniz. Çeşitli düşünceler ve duygular gelir geçer, biriyle yaptığınız bir tartışma, sizi üzen bazı kelimeler, ödemeniz gereken faturalar, yetiştirmeniz gereken bir iş, ağrıyan bacağınız, dışarıdan gelen gürültüler, hem üç dünyanızın hem de dış dünyadan gelenlerle, siz merkezde kalıp sadece gözlemci olarak her şeyi dinler, Düşünceleri takip eder ve duygu geçişlerinizi gözlemlersiniz. Yeni başlayanlar için hali zor olan gözlemleme becerisi zamanla öğrenilir ve zihni yönetme, odaklanma ve sakinleşme becerileri gelişir. Meditasyonla derin bir gevşeme deneyimlenir. Vücudunuzun çeşitli yerlerinde stresten dolayı oluşan kısılmalar, ağrılar ve uyuşmalar bu derin gevşeme ile çözülür. Çünkü meditasyonda yavaşlayan nefesle kaslar da rahatlar, kan basıncı düşer, beyne giden oksijen miktarı artar, nabız yavaşlar, stres hormonu olan kortizol seviyesi düşer, daha az tedirgin hissedersiniz, daha az kaygılı, huzurlu ve iyi hissedersiniz. Meditasyonla daha iyi odaklanmak, zihninizi dinlendirmek ve kendinizi yatıştırma becerinizi geliştirmek gibi hedefleriniz olabilir. Fakat her şey gibi bu da sabır ve çaba gerektirir. Beyninizin içindeki bağlantılar yavaş yavaş değişeceğinden, meditasyonun etkileri de beyinle ilgili olan her şey gibi 21 günden sonra başlar. Meditasyonda en yüksek verimi alabilmek için istikrarlı ve düzenli olmak gerektirir. Her gün aynı saatte yapmak bu nedenle iyidir. Meditasyonu bir uzmandan ders alarak öğrenebilir ya da kendi kendinize deneyimleyebilirsiniz. Meditasyon içeriği olan terapi evreni gibi uygulamalar kullanabilir ya da internet, YouTube gibi sitelerden pratikleri izleyerek, dinleyerek öğrenebilirsiniz. Şimdi kendi kendinize yapabileceğiniz iki örnek meditasyonu inceleyelim. Meditasyon 1. Sessiz bir alana geçin. Meditasyon sırasında yalnız olun. Rahat bir pozisyonda oturun. Omurganın düz ve oturuşunuzun dik olmasına özen gösterin. Elleriniz iki yanda ya da bacaklarınızın üzerinde olabilir. Bacaklarınızı oturduğunuz yere doğru bırakabilir ya da bağdaş kurabilirsiniz. Gözlerinizi kapatın. Derin bir nefes alın. İki saniye tutun ve yavaşça verin. Nefesi burnunuzdan almaya ve ağınızdan vermeye çalışın. Normal nefes alıp verme hızınıza dönün. Nefesinizi sadece burnunuzdan alıp burnunuzdan verin. Nefesinize müdahale etmeyin. Kendi haline bırakmaya çalışın. Nefesinizin burnunuzdan, boğazınızdan ve karnınızdan geçişini izleyin. Sadece nefes alıp verişinize odaklanmaya çalışın. Zihninizdeki düşüncelerin akmaya başladığını fark ederseniz, sakince odağınızı tekrar nefesinize getirin. Kalabildiğiniz kadar bu şekilde kalın. Hazır olduğunuzda gözlerinizi açın ve etrafı gözlemleyin. Bir dakika kadar çevrenizde olup bitenleri inceleyin ve yavaş yavaş hareket etmeye başlayın. Meditasyonu bitirin. Bu meditasyona ilk günler 5'er dakika olarak başlayıp sonra süresini uzatarak devam edebilirsiniz. Meditasyon 2 Sessiz bir alana geçin. Meditasyon sırasında yalnız olun. Rahat edebileceğiniz bir yere uzanın. Gözlerinizi kapatın ve vücut ağırlığınızı uzandığınız yere bırakın. Tüm vücudunuzu hissedin. Ayaklarınızdan itibaren tepe noktanıza kadar Zihninizdeki tüm vücudunuzu tarayın. Yavaş yavaş vücudunuzun her noktasını rahatlatın. Derin bir nefes alın. 2 saniye tutun ve yavaşça verin. Nefesinizi verirken vücudunuzun daha da rahatladığını hissedin. Normal nefes alıp verme hızınıza dönün. Nefesinizi sadece burnunuzdan alıp burnunuzdan verin. Nefesinize müdahale etmeyin. Kendi haline bırakmaya çalışın. Başınızdan ayağınıza doğru bir enerji koridorunun uzandığını imgeleyin. Bu koridorda sizi yoran, yıpratan şeylerin olduğunu hayal edin. Sıkıntıların her nefeste bu koridordan çıkıp uzaklaşarak sizi terk ettiğini düşünün. Bedeninizde ve ruhunuzdaki enerji akışını tıka tıkayan engellerin kalktığını hayal edin.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 Bazen kendinizi çok iyi hissetseniz bile etrafınızdakilerin enerjinizi emdiğini ya da başkalarının negatif enerjisini bir sünger gibi içinize çektiğinizi hayal edersiniz. Böyle zamanlarda kendi enerjinizi korumak ve başkalarının enerjilerinden korunmak için enerji koruma kalkanı yapabilirsiniz. Diyelim ki toplu taşımadasınız ya da enerjinizi sevmediğiniz insanlarla aynı ortamda vakit geçiriyorsunuz. Kısa bir süre için gözlerinizi kapatın. Tam karnınızda camdan bir top hayal edin. Bu top yavaş yavaş dönsün ve büyüsün. Tüm vücudunuzu içine alacak kadar büyüdüğünde onu büyütmeyi bırakın. Bu topun sizin enerjinizi içeride ve başkalarının enerjisini dışarıda tuttuğunu hayal edin. Şimdi güvendesiniz. Ayrıca enerjisini istemediğiniz insanlarla temas kurmamak, göz temasında bulunmamak, Ellerinizi önünüzde bağlamak ya da önünüzde kenetlemek enerjinizi paylaşmasına neden olacaktır. 4. bölüm. 5 duyuya hitap ederek çok boyutlu iz bırakmanın bazı değerli yolları. 5 duyuyu harekete geçirmek neden önemlidir? Bizler dünyayı algılarımızla, duyular yardımıyla anlamlandırırız. Çevremizden sürekli sinyaller alırız. Bu sinyaller beynimizle ilgili yerlerde işlenir ve böylece dış dünyaya dair bir algı geliştiririz. Koklama, tat alma, işitme, görme ve duyma duyularımız olmasa dış dünyada olan bitenden haberdar olmazdık. Bir suyun kenarında orman yürüyüşü yaptığınızı hayal edin. Suyun sesi kulaklarınıza gelir Yanınızdan bir arı geçer ve vızıltısından onun bir arı olduğunu anlarsınız. Aynı zamanda sarı siyah tombul bedenini görürsünüz ve sonra konduğu kırmızı renkli çiçekleri. Çiçeklerden bir tanesini koparır, kadifemsi yapraklarının kokusunu içine çekersiniz. Yanınızda sıralanmış çamların kokusu gelir burnunuza ve parlak yeşil yapraklarından gözlerini alamazsınız. Termosunuza doldurduğunuz yeni çekilmiş tanelerden demlenmiş kahvenizden bir yudum içersiniz. Ve sonra ayaklarınızı serin suya daldırır, ormanın sesini dinlersiniz. Basit bir yürüyüşün beş duyuyla nasıl zenginleştiğine dikkat edin. Hiçbir şeyin farkında olmadan ormanın derinliklerinde hızlı bir tempoyla geçip gidebilirdiniz de. Ama duyularınızın kapısını açtığınızda bu basit yürüyüş sizin için derin bir deneyime dönüşmüş olur. Bugün tüketimin tamamen 5 duyuya endekslenmiş olduğunu söylersem şaşırmazsınız sanırım. Çünkü bugün tüm şirketler en çok beş duyuya hitap etmeyi becerebilen ürünleri tercih edildiğini biliyorlar. Çünkü davranışları etkileyen şey 5 duyuya giden algıları tetiklemek ve ruhsal bir etki yaratmak Kısaca iz bırakmak. Algılama süreci. insanların ihtiyaçlarını, algılarını etkiler. Ancak tam tersine algılar da ihtiyaçlarını belirler. Algıladıklarımız bizim için belli bilgiler ve anlamlar demektir. Bu birikim aynı zamanda bize bir duygu oluşturur. Sosyal psikolojinin incelendiği bu alana göre algılarımız aslında epeyce karmaşık bir yapıdadır. Geçmiş tecrübelerimiz, düşüncelerimiz, eylemlerimiz, hafızamız, beklentilerimiz, yargılarımız, ihtiyaçlarımız, karakterimiz, mizacımız, algılarımızı etkiler. Algının oluşması için bir uyaran olmalıdır ve insanlar çok düşük düzeydeki uyarıcılara karşı tepki oluşturmazlar. Örneğin gözün görebilmesi için eşit değerinde yani minimum miktarda ışığa ihtiyaç vardır ya da Koku duyusunun algılanabilmesi de yine minimum düzeyde bir kokunun olmasıyla mümkündür. Özetle duyularımıza bilgi ve anlam ürettiğimizde bir dünya algı, algı yaratmak çok değerli bir önemlidir. Bunu basit bir yolla evde kendi başınıza deneyimleyebilirsiniz. Tüm duyu yollarınızı bir anlığına devre dışı bırakın ve dış dünyayı algılamaya çalışın. Örneğin Gözlerinizi bağlayın ve evde başka bir odaya gitmeye çalışın. Ya da kulaklarınızı kapatıp bir süre sessizliğe bırakın kendinizi. Gripken burnunuzun tıkandığında hiç tat alamadığınızı anımsayın. Duyularımız bizim dünyayı anlamlandırma rehberlerimizdir. Dış dünyayı algılamak onlar olmadan mümkün olamaz. Koku duyusunun iz bırakmada etkisi. Koku duyusu en ilkel ve en önemli duyulardandır. Henüz ateşi keşfetmemiş atalarımız çevrelerini ve bulduklarını koklayarak tanımlamaya, yorumlamaya çalışıyorlardı. Bugün aslında bu davranışları bizler de sürdürürüz. Dolaptan çıkardığımız yemeği koklarız, manavdaki en iyi domatesi koklayarak buluruz ya da duman kokusu aldığımızda nereden geldiğini koklayarak takip ederiz. Bazı kötü kokular bize beni yeme mesajı verir. Bazı kokular cinselliği tetikler. Kısaca koku duyusu bizi hayatta tutar. Koku hücreleri aldıkları bilgiyi doğrudan beyni ilettikleri için en hızlı aktarılan duyumuz kokudur. Dilde bulunan tat alma hücrelerinin sayısından kat ve kat fazla olan koku hücreleri bu duyuyu bizim için daha hassas ve keskin bir hale getirir. Koku duyusu beyindeki duygu ve hafıza bölümünde yer alır bugün psikolojide koku duyusu en güçlü bellek unsuru olarak kabul edilir. Yani koku hafızası hepimizde çok güçlü bir şekilde çalışır. Yapılan araştırmalara göre koku duyusu anıların hatırlanması ve stresin dindirilmesinde etkindir. Peki kokular insan davranışlarını nasıl etkiler? Bunu önce biraz pazarlama stratejilerinde nasıl kullanıldığından hareket ederek açıklamaya başlayalım. Örneğin bir çalışmada süpermarkette kullanılan ekmek, vanilya karışımı kokuların fırın bölümündeki satışları arttırdığı gözlemlenmiştir. Yine giyim mağazalarında kadın reyonlarında çiçek kokularının kullanıldığı günlerde kullanmayan günlere oranla daha fazla satış gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Yine başka bir örnekte bir giyim markası sattığı tişört ve gömleklerde temiz çamaşır kokusu kullanarak satışlarını artırmıştır. Kokular direkt olarak ruh halimizi etkiler. Geçmişteki yaşantımızda bağlantı kurduğu gibi yeni anıların kaydedilirken de işin içindedir. Duygusal bağ kurmada en etkili olan duyumuz koku almadır. Bu nedenle bazı kokular bizi çocukluğumuza götürdüğünde orada uzun süre kalmak ister. Kokuyu içimize çeker ya da o kokuyu bir şekilde almak, tatmak, koklamak isteriz. Kokular bağ kurmada nasıl etkilidir? Koku hafızası unutulmazdır. Koklama, bebeklerin henüz anne karnındayken tamamen gelişebilen tek duyusudur. Diğer duyularımız doğduktan sonra da gelişmeye devam eder. Fakat koku alma Dünyaya hazır bir şekilde geliriz. Çünkü yangın, zehir gibi tehlikeleri fark etmemiz, koku duyumuza bağlıdır. Koku duyusunun dünyayı, insanları ve mekanları algılama şeklimiz üzerinde oldukça büyük bir etkisi vardır. Biz farkında olmasak bile beynimiz koku bilgisini işler ve bazı yargılara varır. Kokunun beyinde algılandığı ve diğer bölgelere dağıtıldığı alan hafıza merkezine çok yakındır. Bu yüzden koku ile hafıza arasında çok sağlam bir bağ oluşmuştur. Hafıza merkezi aynı zamanda duyguların da işlendiği bir yerdir. Bu yüzden duygular, anılar ve kokular birbirleriyle birlikte işlenir. Yani aklınıza bir anı geldiğinde o anda ne hissettiğinizi hatırlamanız ve burnunuza o ortamın kokusunun gelmesi bu sayede olur. Örneğin kendinizi sevdiğiniz birine sarılırken hayal edin. Hemen burnunuza o kişinin kokusu gelecektir. Ya da çocukluğunuzda gittiğiniz bir akrabanızın evinin kokusunu hayal edin. Aklınızda burada yaşadığınız bazı anılar fotoğraf halinde belirir. Bu bağlantı düşündüğümüzden çok daha güçlüdür. Yani bir şeyin hafızanızda kalmasını istiyorsanız kokunun gücünü kullanabilirsiniz. Her insanın aynen parmak izinde olduğu gibi, Kendine ait bir kokusu vardır. Bilinçli olarak düşünmesek bile kokumuz bizim partner seçimimize etkiler. Karşımızdaki kişinin bizim genetik yapımıza uyumlu ve sağlıklı olup olmadığı hakkında bilgi verir. Bu yüzden bazı insanların normal şartlardaki kokusu bize rahatsız edici gelirken bazılarının kokusu terliyken bile çekici olur. Bu farklılık tamamen genetik uyumla ilgilidir. Birçok hayvan partnerlerinin uygunluğunu koklayarak değerlendirir. Hatta öpüşmenin koklama eyleminin dönüşümüyle geldiği söylenir. Çünkü tat alma duyumuz da koku alma duyumuzla da bağlantılıdır. Koku bilimi kendine büyük şirketlerin kurumsal kimliğinin oluşturmasına da yer almaktadır. Büyük oteller, zincir mağazalar kendi kokularını oluşturmak, ve müşterilerinin zihninde özel bir algı oluşturmak için kokuya yatırım yaparlar. Böylece otellerin, restoranların ve mağazaların marka kimliklerinin oluşumunda isim ve logo gibi koku da hızla yerini almıştır. Çünkü bir markanın kendi kokusunun olması o markayı daha prestijli bir konuma getirir. Ve akılda kalıcılığını artırır. Üstelik koku sayesinde markalar insanların onları nasıl algılayacağını belirlerler. Örneğin mutluluk, cinsellik, güven, canlılık gibi hisleri kendilerini özel tasarlattıkları kokuyla müşteride uyandırarak sanki o hisleri o marka veriyormuş gibi bir algı oluştururlar. Bu da markanın çekiciliğini arttırır. Parfümünüzü seçerken dikkatli olun. Parfümlere gelmeden önce bedensel bazda baktığımızda kimi zaman duygularımızı coşturan, bizi derinden etkileyen, kimi zaman aşk, aidiyet ve tutkuyu tetikleyen şey aslında ten kokusudur. Ten kokumuz genetik, beslenme ve sağlık durumumuza göre ortaya çıkan ve faramon dediğimiz kimyasallara karşı cinsi etkilememizde neden olan kendimize has kokumuzdur. Esasında birisiyle flört etme ya da ondan uzaklaşma eğilimini parfüm kokusundan önce ten kokumuz belirler. Bazen bazı insanların vücut kokuları bizi inanılmaz iter. Bazısı da çiçeğin tepesinde dolanan bir arı gibi bizi cezbeder. Hem de hiç farkında olmadan. İşte bu davranışların geri planda çalışan kimyasal feromonlarıdır. Kadın ve erkeklerin hormonal yapıları ve vücut tipleri farklı olduğu için ortaya çıkan kokular da farklıdır. Evrimsel açıdan kokunun bizi nasıl hayatta tuttuğundan bahsetmiştim. Buna bir de bedenimizden salgılanan kimyasallar, yani feromonları eklemeliyiz. Yapılan araştırmalara göre ter bezleri ve cenital organların Çevresinden sağlanan feromonlar, bebeklerde anneyi tanımadan yetişkinlikte karşı cinsi çekici bulup bulmamaya kadar pek çok konuda etkilidir. Koku alma duyusunun en hızlı çalışan duyu olduğunu da biliyoruz. Özetle birini çekici bulup bulmama konusunda beynimiz saniyeler içinde karar verir. Kokunun hafıza ile ilişkisini, insan psikolojisinde etkisini ve kimlik oluşturmadaki önemini artık biliyoruz. Tüm bu bilgiler ışığında vazgeçilmezlik söz konusu olduğunda koku gizli bir silaha dönüşür. Unutmayın siz de bir markasınız. Her insanın diğer insanlar üzerinde yarattığı bir algı vardır. Giyiminizle, tarzınızla, konuşmanızla ve kokunuzla yarattığınız algı insanların sizi zihinlerinde nereye konumlandırdığını ve size nasıl davrandığını belirler. Bu yüzden kendi markanızın kimliğine koku üzerinden de yatırım yaparak hem kendi algınızı hem de başkasının algısını yönetebilirsiniz. Bunun için önceliğiniz kendi kokunuzu bulmak ve kokunuz konusunda sabit kalmak olmalıdır. Nasıl ki büyük markalar imajları konusunda hassas davranıyor ve büyük değişiklikler yapmıyorsa siz de kokunuzu sabit tutmalısınız. Kokunuz sizin imzanızdır. Kendi kokunuzu bulmanızda size en çok yardımcı olacak özelliğiniz teninizdir. Çünkü parfümü tutan, üzerindeki yağ oranı ve bakterilerle parfümün kokusunu etkileyen tek şey cildinizdir. Bu yüzden bir parfüm farklı iki kişi de aynı kokuyu vermez. Cilt yapınıza ve zevklerinize en uygun parfümü bulduğunuzda kendinize en uygun parfümü de bulmuş olursunuz. Cilt yapısı ve kişisel zevklere ek olarak dikkate alınması gereken önemli unsurlardan biri de parfümlerdeki esans miktarıdır. Parfüm seçerken şişenin üzerindeki bazı kısaltmalar gözünüze çarpar. EDT, EDP ve EDC. Peki bunlar ne anlama gelir? Aslında parfümün kendisini oluşturan esansın yoğunluğuna göre yapılmış bir ayrımdır. Parfümlerdeki esansın yoğunluğu, kokunun kalıcılığından etkisine kadar her şeyi belirler. Bu nedenle parfüm seçerken kokusu kadar kullanacağınız mevsime, günün zamanına ve yere göre de karar vermeniz önemlidir. EDP Parfümde EDP kısaltması varsa o parfümün diğer parfümlere göre esans yoğunluğu en fazla olan kokulardan biri olduğunu anlayabilirsiniz. EDP'lerde esans yoğunluğu %10 ile 20 arasında değişir. Genel olarak EDP'ler kış aylarında veya gece aktivitelerinde kullanmaya daha uygundur. EDT Parfümlerde esans yoğunluğu EDP'ye oranla çok daha azdır. %4 ile 10 arasındadır. Bu oran EDT'ye günlük kullanım için en uygun parfümler yapar. Dört mevsim kullanmaya en uygun olan EDT'ler bu yüzden çok daha tercih edilir. EDC. EDC'ler esans yoğunluğu en az olan parfümlerdir. Kalıcılığının da düşük olması nedeniyle EDC terin kullanım oranı diğerlerine göre çok daha azdır. %2 ila 4 arasında değişen esans yoğunluğu nedeniyle EDC'ler koku hassasiyeti olanlar tarafından tercih edilir. Saf koku, esans yoğunluğu bakımından neredeyse saf denilebilecek parfümlerdir. Esans yoğunluğu %40 ile %50 arasında değişen bu kokular genellikle özel üretilir. Cildinizin yağlı olması parfümün kokusunu yoğunlaştırır ve kalıcılığını artırır. Bu yüzden çiçeksi, meyveli hafif kokular parfümünüzün aşırı ağırlaşmasını önler. Daha baharatlı kokular kullanmak istediğinizde parfümün miktarını az tutabilirsiniz veya EDP yerine EDT kullanabilirsiniz. Çünkü EDT parfümlerin yoğunluğu daha azdır. Cildiniz kuruysa parfümünüzün kalıcılığı da daha az olur. Bu yüzden misk ve odunsu tonları olan parfümler cildinizde harika bir denge kurar. Cildiniz kuruysa ama çiçeksi kokuları seviyorsanız, parfümünüzü sıktığınız alanları önceden nemlendirmeniz iyi olur. İsterseniz parfüm yerine saf kokulu yağlar kullanabilirsiniz ya da EDP ürünlerini tercih edebilirsiniz. Esmer tenliyseniz, misk, amber ve baharat, beyaz tenliyseniz çiçek ve meyve kokuları sizin için daha uygun olabilir. Buğday tenliyseniz de bu ikisi arasında farklı karışımlardan tercih yapabilirsiniz. Parfüm kutuları da içeriği hakkında size yardımcı olabilir. Genelde daha ağır kokular, daha koyu renkte şişelerde sunulur. Kahverengi ya da mor şişeler daha baharatlı. Beyaz ve pembe şişeler daha çiçeksi olabilir. İmza parfümünüzü seçmekte acele etmeyin. Hangi tarzda kokuları sevdiğinizi belirledikten sonra parfümerideki uzmanlardan size uygun seçeneklere sunmalarını rica edin. Sonra bu kokulardan en beğendiğiniz 3-4 tanesini birbirinden uzak bölgelere sıkarak deneyin. Parfümlerin kokusu zamanla değiştiği için acele etmeyin. Üzerinizdeki parfümlerle birkaç saat vakit geçirin. Sevdiklerinizin fikrini de alabilir hatta parfümü almayı ertesi güne bırakabilirsiniz. Bu sırada daha doğru bir değerlendirme yapabilirsiniz. Üzerinizdeki kokular içinize sinmediyse başka bir gün başka parfümleri deneyin. Seçim işlemi uzun sürse de sonuç inanın buna değecek. Baştan çıkarıcı parfüm var mıdır? Bir erkeği ya da baş, kadını baştan çıkaracak koku veya parfüm hangisidir? Sorusu sıkça yöneltilen sorulardan biridir. Koku tercihi oldukça kişisel bir konudur. Çekici gelen koku türleri kişiden kişiye farklılık gösterir. Üstelik işin kimyası ve biyolojisi ortadayken tamamen parfümlere yaslanmak da çözüm değildir. Parfümler aslında sizin idealize ettiğiniz, model aldığınız, olmak istediğiniz kişinin yansımasıdır. Bu sebeple öncelikle sizi baştan çıkarması gerekir. Bunu sağladığınız durumda bu yansıma karşınızdaki kişilere de geçer. En baştan çıkarıcı parfüm sizde en iyi kokan, kokusunun içinde kendinizi en rahat hissettiğiniz parfümdür. Parfüm tercihleri çok özel ve biriciktir evet. Ancak yine de bir genelleme yapmak gerekirse erkeklerin çiçekli, baharatlı, meyveli ve misk içeren parfümlere daha fazla ilgi duyduğunu söyleyebiliriz. Kartlerinizde hedeflediğiniz o cinsel isteği, vazgeçilmezliği uyandırmak için parfüm seçiminizi yaparken içerik olarak bu esansların olmasını göz önünde bulundurabilirsiniz. Kadınları baştan çıkaran kokular ise genelde taze, odunsu, misk, baharat ve narinciye içerikli parfümlerdir. Bu kokuların alt tonlarında vanilya ve sandal ağacı, yasemin, lavanta olduğunda uyanan tutku ve arzu afrodüzyak etkisi yaratır. Parfüm seçimi kadar onu kullanmak da önemlidir. Kendinizi parfüm banyosuna maruz bırakmayın. Özellikle kan akışının hızlı olduğu boyun bölgesi, kulak arkası, bilek ve dizlerin içleri parfüm sıkabileceğiniz uygun yerler. Ter kokusu karşı cinsi etkileyen feromonların barındırsa da yoğun ve ağır kokular karşı cinsi uzaklaştırır. Bu nedenle hem parfüm hem de deodorantları temiz tene uygulamak gerekir. Yedikleriniz ten kokunuzu çok etkiler. Arada sırada beslenme detoksları yapabilir. Birkaç gün sadece sebze ağırlıklı şeyler tüketerek ve bol su içerek arınma programları uygulayabilirsiniz. Tansiyon, şeker, kilo problemleriniz varsa doktorunuza danışmadan diyet programları uygulamamalısınız. Tat alma duyusunun iz bırakmadaki etkisi Tat alma duyumuz aslında koku alma duyumuzla birlikte çalışır. Hatta bir şeyin tadını almadan önce kokusunu alırız. Tattığımız şeyler vücudumuzdaki kimyasalların salınımını sağlar. Bu kimyasallar da salgı bezlerini uyarır ve böylece yine beyindeki anımsama merkezi harekete geçer. Tat duyusu görsel olarak da uyarılır. Reklamlarda bolca gördüğümüz gibi yiyecek ya da içeceklerin lezzetini algılamanız için bazı taktikler uygulanır. Çorbadan yükselen dumanlar, kullanılan sebze meyvelerin renkleri ve tazeliği, İştahlı yemek yiyenler bizde de o ürünü tüketme dürtüsü uyandırır. Tat alma duygusu sadece lezzetle ilgili değildir. Tüm duyularınızla ilgilidir. Özel bir gece için iz bırakma bölümünde tat alma duyusunu uyandıracak önerilerimi okuyabilirsiniz. İşitme duyusunun iz bırakmadaki etkisi Sesler bellik üzerinde etkilidir. Belli bir ruh hali yaratmada aktif yol oynayan sesler çeşitli duyuların uyandırılmasında işe yarar. Örneğin klasik müzik sakinleştirirken rap müzik heyecan verir. Tüketici davranışlarını inceleyen çeşitli araştırmalara göre reklamlarda kullanılan sesler ve müzikler insanları o ürünü almaya ikna eder. Örneğin bir cips reklamı sizi çıtırtı sesleriyle etkiler ya da sebzelerini yerken çıkarılan sesler tazeliği çağrıştırır. Önemli günler ya da şampiyonluklarda çalınan marşlar duygusal olarak bizi etkiler ve motive eder. Takım ruhunu, birlikteliği, toplumsal bütünlük duygularını harekete geçirir. Partnerinizle birlikteyken dinlediğiniz müzikler doğal bir ortam yaratmak için kullanacağınız sesler. Yağmur ya da su sesi ve en önemlisi sizin ses tonunuz bağ kurmada etkilidir. Yavaş ve sakin konuşmak karşı tarafı etkiler. Kullandığınız kelimelerin vurgusu, kahkaha atarken çıkan ses, fısıltılar, hepsi sesin iz bırakan yollarındandır. Hem kulağa hem kalbe hitap eden bir ses tonu. Ne söylediğiniz kadar nasıl söylediğiniz de önemlidir. Ses tonlamanız, vurgular, sesinize katacağınız yumuşaklık ve tatlılık kişilere Kişiliğinize dair bazı mesajlar verdiği gibi karşınızdaki kişiyle kurduğunuz iletişimin gücünü de arttırır. Etkili bir ses sonuyla konuşmak için. Sesinizde bir melodik atın. Nasıl her şarkının bir melodisi varsa, bu melodi sizde çeşitli duygular uyandırıyorsa, kendi sesinize de bir melodik atın. Duran ve monoton bir tanı yerine daha ahengli konuşmaya karşınızdakinizi sıkmaz. Ses ton temponuzu ayarlayın. Bazen hızlı, bazen yavaş konuşuruz. Heyecanlıyken ya da üzgünken farklıdır sesimiz. Karşınızdakinin ihtiyacına göre belli durumlarda konuşma temponuzu ayarlayın. Tonlamaya dikkat edin. Duygu ve düşüncelere göre sesin yükselip alçalmasına ve konuşmaya duygunun katılmasına tonlama denir. Tonlama sadece işitme duygusuyla fark edilir. Ve söylemek istediğiniz, istediğinizin duygusunu tamamen değiştirebilir. Örneğin bir emir cümlesini yumuşak bir tonlamayla söylerseniz emir gibi algılanmaz. Ya da basit bir şeyi söylerken seçeceğiniz tonlama karşınızdakini incitebilir. Sıklıkla ben aslında öyle demek istememiştim, sen beni yanlış anladın. İfadesinin arkasındaki neden tonlamadır. Alıştırma yapın. Kendi sesinizi kaydedip dinleyin. Hızlı mı, yavaş mı konuşuyorsunuz? Tek düze bir ritim mi var? Kelimeleri yeterince düzgün telaffuz ediyor musunuz? Ayna karşısında beden dilinizle izleyerek sesli şekilde kitap okuma araştırmaları yapın. Şarkı söyleyin. S harfini kullanın. S harfinin çok olduğu kelimelerle koyduğunuz cümleler çapalama etkisi yaratır. Sana sımsıkı sarılmak istiyorum. Cümlesinde olduğu gibi özellikle çapalama yapacağınız anlarda S harfi yoğun olduğu cümleler kurun. Görme duyusunun iz bırakmadaki etkisi. Dünyayı algılamada en önemli duyu görme duyumuzdur. O kadar etkilidir ki sadece gördüklerimizi işleyen beynimiz mantık dışı olsa dahi gördüklerine inanır. Görmedenince işin içine renkler, biçimler ve çeşitli düzenlemeler katılır. Tercih ettiğiniz renkler fizyolojinizi, psikolojinizi, görsel ve estetik algıyı büyük oranda etkiler. Çünkü renkler hem estetik değer katar hem de bir kimlik oluşturur. Bazı renkler dikkat çeker, bazı renkler anımsanabilirlik açısından daha az etki bırakır. Renk olarak tanımlanan şey aslında baktığımız nesnenin, yüzeylerin fiziksel bir özelliği değil, ışığının neden olduğu algılardır. Yani bir nesnenin üzerine ışık düştüğünde nesnenin yüzeyi bu ışıktan gelen bazı dalgaları emer, bazılarını ise yansıtır. Biz o nesnenin yansıttığı ışığı renk olarak görürüz. Bu dalga bilgisi gözümüze gelir ve beynimize iletilir. Beynimiz bu bilgiyi alır. Ve bu dalga bilgisini renk olarak görmemizi sağlar. Yani aslında nesnelerin rengi yoktur. Sadece ışığı yansıtma ve emme özelliklerinde farklılık vardır. Farkında olmasak da beynimize ulaşan her renk bilgisi beynimizde farklı alanları uyarır. Bu yüzden her renk zihnimizde farklı algılar, duygular ve etkiler oluşturur. Bu nedenlerle renklerin hayatımıza basit anlamda renk katmak dışında daha büyük işlevleri vardır. Renkler bu etkileri öğrenmek ve kullanmak, ne tür bir algı yaratmak istiyorsak ona ulaşmak için elimizdeki sihirli bir değnek tutmak gibidir. Giyiminizden makyajınıza, ev dekorasyonumuzdan saç rengimize kadar renkleri kullanarak kendi kimliğinizi yaratabilirsiniz. Renklerin gücüyle iz bırakma ve renklerin psikolojisi. Kırmızı, aşk, şehvet ve tutkunun rengidir. Teşvik edicidir ve ateşi bir cinsel yaşamı çağrıştırır. Özellikle kadınların karşı cinste cinselliği uyandırmak adına tırnaklarında, dudaklarında ve kıyafetlerinde kırmızı kullanmalarının erkeklerde cinsel arzuyu canlandırdığı kanıtlanmıştır. Pek çok ruj reklamında kırmızı dudaklar görürüz. Kadında seksepelliği çağrıştıran kırmızı, erkekleri harekete geçirir. Cinsel hayatınızı canlandırmak için işe yatak odanızda kırmızı rengi kullanarak başlayabilirsiniz. Canlılık, heyecan ve dinamizmi ifade eden kırmızı aynı zamanda iştah açıcıdır. Pek çok içecek ve yiyecek markası bu nedenle kırmızıyı tercih eder. Kırmızı aynı zamanda kınımıza rengini verdiğinden zorbalık, ve otorite ile de ilişkilendirilmiştir. Kırmızı nefes alışınızı ve kalp ritminizi hızlandırır. Tutku ve samimiyeti yüceltirken alınganlığı da tetikleyebilir. Yemek odalarında iştah açıcı özelliğinden dolayı tercih edilebilir. Kırmızı o kadar güçlü bir renktir ki az yoğunlukta olduğundan dahi kolayca üstünlüğü ele geçirir. Bu sebeple yatak odanızda baskın bir kırmızı kullanmaktansa küçük objelerle tamamlayıcı olarak kırmızıyı dahil etmek daha iyidir. Hiperaktif bir çocuğunuz varsa kırmızıyı fazla yoğun kullanmayın. Kırmızı konsantrasyon ve dikkati artırır. Çalışma zamanlarında kırmızı objeler kullanılabilir. Ayrıca kadınlar iç çamaşırlarında da kırmızıyı tercih edebilirler. Hatta siyahla kombinlemek daha büyük bir etki yaratır. pembe. Kırmızı kadar olmasa da aşk ve şehvetle ilişkilendirilen bir diğer renk pembedir. Daha az yüretker olan pembe, kırmızıya oranla daha romantik bir aşka çağrıştırır. Ayrıca kırmızı ve kırmızının diğer tonları olgunlukla ilişkiliyken pembe renk daha çok gençliği ifade eder. Kırmızıya göre daha az hareketlidir ve yumuşak duygular uyandırır. Daha çok romantizm ve sevgi duygularının harekete geçmesini istiyorsanız pembe rengi dekorasyonunuzda kullanabilirsiniz. Pembe rengi evinize baskın olarak ya da büyük parçalarda tercih etmek yerine ufak dokunuşlara da dahil edebilirsiniz. Örneğin pembe bir vazo içine koyacağınız kırmızı çiçeklerle oluşturacağınız renk harmanı iki rengin yaratacağı ağırlığı da dengeleyecektir. Yine benzer şekilde seçeceğiniz biblolar, mutfak eşyaları ve tekstil ürünlerinde ikisinin karışımına odaklanabilirsiniz. Pembe dinlendirici ve insanı rahatlatan bir renktir. Aşk rengi pembe olanlar neşeli, heyecanlı ve eğlenceli kişilerdir. Örneğin çarşaflarınızda, yatak örtünüzde uçuk pembeyi tercih etmeniz aşk ve sevgi duygularının tetiklenmesini sağlar. Çarşaflar için tercih etmeniz gereken bir diğer renk uçuk sarıdır. Pembe genel olarak olumlu duygular uyandıran bir renktir. Beyazdansa pembe rengi seçmenizi öneririm. Hayal gücünüzü artırır. İlk görüşmelerde ya da iş görüşmelerinde de kullanılmamalı. Mor. Mor asaletle ilişkilendirilmiştir. Eskiden antik Yunan'da kraliyet moru olarak geçen bir tür Mor rengi sadece asillerin giydiği kıyafetleri boyamada kullanılırdı. Daha çok içe dönük diye ifade eden mor, maneviyat, sezgiler ve yaratıcılıkla ilgilidir. Artık ilişkilerde ve cinsellikte kırmızının tahtına oturmuş olan mor, tutkuyu, bağlılığı ve ihtirası içinde bulunduran kompleks bir renktir. Hareketli bir cinsel yaşamı çağrıştırır. Mor rengin özellikle eflatuna çaldığı tonları en çok arzu uyandıran tonlardır. Ayrıca çatışmaların dahil olduğu ilişkilerde huzurun ve dengenin sağlanması için mor renginin kullanımı önerilir. Mor renk yatıştırıcı özelliğinden dolayı özellikle uyku probleminden muzdarip çeken kişilerce kullanılmalıdır. Mor kırmızı ile birlikte kullanıldığında etkisi artar. Gri gösterişten uzak ve sönük renk. Gri geri planda kalmayı tercih eden renklerdir. Siyahla beyazın dengeli yapısı resmi ve klasik bir hava yaratsa da duyguları tetikleme açısından soğuk bir izlenim bırakır. Bu renk kararsız kişiler açısından sevilir. Bu tarz kişiler hiçbir konuda heyecanlanmadıkları gibi renk konusunda da son derece heyecansızlardır. O yüzden de yorumsuz gölge rengini seçerler. Griyi tercih eden erkekler cinselliği sakinleşme aracı olarak görürler. Gri, kararsızlık enerjisi yara, yayar. Bu nedenle gri'yi tercih etmekten kaçının. Kahverengi Renkler arasında en zengin ara tonlara sahip olan kahverengi aslında evimizde hali hazırda en baskın olan renktir diyebiliriz. Mobilya ve dekorasyonda da giyimde kuşamda ayakkabı ve çanta söz konusu olduğunda genellikle kahverenginin ve tonlarının kullanıldığını görürüz. İçinde barındırdığı sıcak renklere güven, konfor, doğallık çağrıştırır. Toprak, ağaçların işlenmesiyle elde edilen ahşap, kahve, çikolata, dinginlik, denge, konfor, sadelik gibi etkiler uyandırır. Aslında kahverengi hüzün duygusunu uyandıran bir renktir. Mobilyalarda çok baskın olsa da fazla yoğun kullanımdan kaçınılmalı. Beyaz Saflık ve temizlik sadeliği çağrıştırır. Özellikle cinsel hayatta sıradanlığı işaret eden beyazla işin içinde biraz sıcak tonlar karışınca işler değişir. Beyaz, ince dokunuşlarla farklılaşan ve renklenen insanları anlatır. Beyaz seven kişiler cinsellikte sıra dışı olan kişiler değillerdir. Farklılıktan çekinilebilirler. Dekorasyondaki tercih edilmelerine bakılacak olursa, Beyazın harekete geçirici bir renk olmamasından dolayı baskın kullanımından kaçınılmalıdır. Eğer beyaz tercih etmek istiyorsanız tek bir duvarda, canlı renklerle kombinleyerek kullanılmanız önerilir. Beyaz sadece mutfak ve tuvalette kullanılmalıdır. Depresyona sürükleyen başlıca renk beyazdır. Yatak odasında özellikle beyazdan uzak durmakta fayda var. İş yerlerinde de yoğun beyaz kullanımı iş verimini düşürür. Turuncu, yakınlığın sınırlarını zorlayan, sıcaklığa, temasa ve fantezilere çok açık, hatta onsuz yapamayan bir renktir. Turuncu seven kişiler duygusal ve hassas kişilerdir. Canlı ve heyecan verici ilişkiler tam onlara göredir. Cinsel ilişkide fantezileri oldukça geniş ve şevhettidir. Sosyallik ve aktifliğe bağlı olan turuncu, spor kıyafetlerine ve aksesuarlarına rengini vermektedir. Dekorasyon yaparken oturma odası, yemek odası, çocuk odaları, toplantı odalarını tercih edebilir. İletişimin rengi olarak da bilinen turuncu, mavi gibi rahatlatıcı bir renkte de dengelenmesi koşuluyla yatak odasında oldukça işe yarayacaktır. Turuncu çok önemli bir renktir. Turuncu rengi karşı tarafta sizi tekrar görme isteği uyandırır, çekiciliği uyandırır. Gelinize turuncu ve maviyi dengeleyerek birlikte kullanabilirsiniz. Yeşil güven ve huzuru temsil eder. Aşkta yeşil, sakinleştirici ve huzur vericidir. Yeşil sadakatin rengidir. Cinsel yaşama denge ve ahenk katar. Doğanın rengi yeşil, gençlik rengidir. İyi bir sağlıkla ve iyileşme ile ilişkilendirilir. Banyo duvarınızı yeşil renkte yaprakların, ağaçların olduğu bir tablo asabilir. Hatta salon ya da çalışma odasının bir duvarını yeşile boyayabilirsiniz. Yeşil, insanların görmekten hiçbir zaman sıkılmayacakları tek renktir. Gündüz kullanım için çok uygun bir renktir. Fakat geceleri yatak odasındaki enerji için uygun bir renk değildir. Yatak odalarından uzak tutulması gereken renklerin başında gelmektedir. Yeşil renk aynı zamanda iş görüşmelerinde kullanılabilir. Güvenirliğin rengi yeşildir. Yeşil bir küpe ya da yeşil bir fular İş konuşmaları yapacağınızda size güvenirlik katar. Mavi Gökyüzünün ve denizlerin rengi mavi. Güvenlerin duygusunu uyandırır, sakinleştirir, tansiyonu düşürür ve kalp atışını yavaşlatır. Özgürlük, ferahlık ve uyumu çağrıştırır. Mavinin yatak odasında kullanılması çiftler arası iletişime olumsuz etki edebilir. Özellikle yoğun miktarda mavi kullanımı depresif yapabilir. Mavinin yatak odasında tutkuyu desteklemediği gözlemlenmiştir. Bu nedenle asla kullanılmamalı. Ergen çocuğunuz varsa yatak ya da çalışma odasında maviye yer vermemeye özen gösterin. Çünkü mavi depresyonu tetikler ve sürekli bir uyku hali yaratır. Turkuaz depresyonu ve iç çalkantılarınızı azaltır. Kendi odanızda ya da çocuk odalarında tercih edebilirsiniz. Siyah Siyah saygınlığı ve zarafeti, seksiliği ve gizemi çağrıştırır. Arzuyu tetikler. Örtücü siyah baştan çıkarıcıdır. Ev dekorasyonunda mobilya seçiminde, yatak örtülerinde rahatlıkla kullanılabilir. Eğer arzuyu uyandırmak istiyorsanız siyahı mutlaka kırmızının yanına kombinlemelisiniz. Yatak odanızda siyahın kullanımına miktar çok önemlidir. Diğer renkleri desteklemesi ve hizmet ekmesi adına kullanmak çok daha uygundur. Bu iki rengin yatak odanızda birlikte kullanılması cinsel hayatınızdaki doyumu ve tutkuyu besler. Siyah aynı zamanda yederliğin ve saygının rengidir. Özellikle erkekler siyah renkli kemer, saat takmalıdır. İlk görüşmelerde erkekler özellikle siyah giyerek daha çok etki bırakabilirler. Erkeği en etkileyeceği gösteren şey siyah gömlek ve siyah kordonlu bir saattir. Sarı Sarı mutluluk verir, optimist olmayı sağlar. Özellikle çalışma ortamında bulundurulan sarı rengi insanları daha neşeli yapar, daha konsantre olmalarını sağlar. Yalnız sarı kullanımı abartmamaya dikkat etmek gerekir. Çok fazla sarının insanlarda endişe yarattığı ve huzursuzluk verdiği çalışmalarla ortaya konulmuştur. Yatak odanızda uçuk sarının yatak örtüsüne kullanılması, özel anınızın olan yatağınızda huzur ve mutluluğu destekler. Sarı iletişimi güçlendirir. Oturma odasında bazı detaylarda sarı kullanabilirsiniz. Iştah açan bir renk olduğu için çocuklarınızın yemek tabaklarını sarı seçebilirsiniz. Neşesizseniz yataktan çıkmakta zorlanıyorsanız yine sarıyı evinizde kullanabilirsiniz. Çocuk odanızda mavi-sarı dengesi en uygun renklerdir.